Elhamdülillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Arkadaşlar, Geçen hafta Abdestin farzlarını İşlemiştik değil mi? Bu farzlar neydi? Kim hatırlatacak? Hep beraber Hatırlayalım, hep beraber. Evet, abdestin farzları. Bismillah. Evet. Onlar aslında Sahaddin'in şartıydı. O daha önceye gitti. Niyet ve Niyet ve sıhhat, evet. Farzları ne dedik? Yüzü yıkamak. Evet. Ağız ve yüzü... Bir dakika, dur dur dur, dur tek tek. Bir ne dedik? Yüzü yıkamak. Elleri dirseklere kadar yıkamak. Başın tamamını mesletmek. Ayakları bileklere kadar yıkamak. Topuklara kadar. Sonra devam et. Ağız, yüz, ağız... Yok, sakalı hilallemek. Sonra... Hilallem, el ve ayak parmaklarını hilallemek diye saymıştık. Bunlar abdestin farzlarıydı. Yedi tane madde saydık. Ağız ve burunun da neyden olduğunu, yüzden olduğunu, kulakların e, baştan olduğunu, enseinin bahsi olmadığını eh bunları konuştuk. Bugün de sünnetlerine değineceğiz inşallah. Abdestin sünnetleri. Birincisi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 Peki bu bize farz olmamış. Bakın bu sözden anlıyoruz ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor. Yani ben sizi ümmetini düşünerek farz yapmamış. Emretmemiş. Yani emretseydi ne olacaktı? Farz olacaktı. Ancak Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben ümmetimle endişe ettim. Dolayısıyla kim ecirlerinin artmasını istiyorsa misvak kullanmaya dikkat etsin. Abdest alırken mi? Abdest alırken, abdeste başlarken veya ağza su verdiğinde fark etmez. Yani abdest için misvak kullanmak. Sünnettir. Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı zamanlarda mesela gece yatarken yatmadan önce sabah uyandığında misvak kullanması namazın, namazın. namaza durduğunda Kur'an okuyacağında ve buna benzer e, misvak kullanmak ya da zaman zaman ağzında gezdirmek yani kullanmak bunlar çünkü misvakta Allah'ın hoşnutluğu vardır. Aleyhisselatü Vesselam de buyuruyor. Ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim emrederdim. Emretseydi bu farz olurdu ancak sünnettir. Misvak sünneti konusunda da hassas olmamız gerekir. Bir avuç su ile bir arada üçer defa hem ağzı çalkalamak hem de istinşak yapmak. Çünkü Abdullah bin Zeyd radıyallahu'n rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alışını öğrettiğini nakleden hadiste o tek bir avuç su ile hem mazmaza hem istinşak yapmış Ve bu işi üçer defa tekrarlamıştır. Yani ağza ve buruna su vermek ayrı ayrı. Bir de bir sünnet de aleyhisselatü vesselam ağza ve burnuna beraber vermesiydi. Anladınız mı? Suyu alıyor bir kısmını ağzına bir kısmını burnuna veriyordu. Sonra sol ağzındaki suyu çalkalayıp döküyor. Sonra da sol eliyle de istinşak yapıyordu. Üçüncüsü bir avuç su ile pardon. Aa, ben burada bir madde kaçırdım. Ee, buna 3 diyelim. Abdeste başlarken elleri 3 defa yıkamak. İlk başlangıç anında Osman Radiyallahu anhu sallallahu aleyhi ve sellem'den abdest alınış şeklini izah ettiği hadiste ne yapıyor? E, ellerini 3 defa yıkadığı sabit olmuştur. İlk hani el Evet, el ellerle çünkü temizliğini yapacak. İlkin elleri 3 defa yıkayacak. Ondan sonra Bu da sünnetlerdendir. Dört Oruçlu olmayan kimsenin mazmaza ve istinşakı ileriye götürmesi. Çünkü Resul Aleyhisselatü Vesselam oruçlu olman müstesna ileri derecede istinşak yap buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani burnuna çek, burun kemiğini sızlat. Bunu geçen hafta izah ettik bu konuyu. Oruç sak, akza ve burna su vermeyi terk etmeyeceğiz ancak mazmaza ve istinşakı terk edeceğiz. Yani böyle çalkalamak veya burnun böyle sızlatacak şekilde çekmeyi oruçluyken terk edeceğiz. Onun dışında bunun yapılması sünnettir. Sünnet dediğimiz ne? Ağza ve buruna vermek farz. Ancak he, e, ileriye götürmek yani abartılı yapmak sünnet. Tamam. Sağı soldan önce yıkamak çünkü Ayşe Annemiz radıyallahu an. şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabı giyerken de, saçlarını tararken de, abdest alırken de hatta bütün işlerinde sağ taraftan başlamayı severdi. Ayrıca Osman radıyallahu an sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alış şeklini anlattığı hadiste de önce sağını sonra solunu yıkadığı rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerini önce sağdan başlıyor ancak daha aşağı derecedeki işleri solla yapıyordu. Yani mesela efedersiniz taharet gibi solla yapması. Mesela ayakkabıyı giyerken Ali Seyyid vesalem sağla giyer. Çıkartırken solu çıkartıyor. Mescide girerken Ali Seyyid mesela sağla giyiyor. çıkarken solla çıkıyor. Ali Seyyid mesela saçını tararken bile diyor sağdan başlardı diyor. Ayşe annemiz. Dolayısıyla Bu demin naklediğimiz Osman Radyallahu anh'tan gelen rivayette de önce sağı yıkamak. Yani solu değil sağı veya e, ayakta aynı şekilde önce sol değil sağın yıkanmasıdır. Altıncısı ovalamak. Çünkü Abdullah bin Zeyd'in rivayet ettiği hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam'a üçte iki mütlük bir su getirilmiş. O da ondan abdest almıştır. Kollarını ovalamaya koyulmuştur. Yani yıkarken aleyhissalatü vesselam'ın ovalaması Yani hani yüzüne şöyle vurmak değil. Ey bunu ovalamak. Bu da onun sünnetindendir. Yıkamayı üçer defa tekrarlamak. Çünkü Osmanlı'da Allah'ın rivayet ettiği hadise görürsün sallallahu aleyhi ve sellem. Üçer üçer abdest almıştır. Ayrıca onun birer veya ikişer defa yıkayarak abdest aldığı da sahih rivayetlerle sabit olmuştur. Yani burada ney bir farzdır demiştik. O farz olan Yıkanacak uzuvlar farz olanlar var ya, iki ve üç sünnettir demiştik. Bununla ilgili rivayetler var. Bazı hallerde meshin tekrar edilmesi de müstehaptır. Mesela Osman radıyallahu anh'tan nakledilen sahih rivayete göre o abdest aldı ve başını üç defa nesh etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böylece abdest salırken gördüm dedi. Dolayısıyla her uzvun üç defa yıkanması bütün uzuvlar için meşrudur. Yani dilerse başını da üç defa mesh eder. Hani bir defa mesh ya. Ey bunu üç defa da tekrar edebilir. Çünkü Osman radiyallahu anh'ın böyle yaptığı görülmektedir. Dilerse bir yapar, dilerse iki yapar, dilerse üç yapar. Dördüncüsü tertip, sırayı gözetmek. şey sekizinci. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın abdest alış şeklini nakledenlerin açıkladıkları gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest alışında çoğunlukla görülen budur. Fakat Mikdam bin Mahdi Kerib'ten gelen sahih rivayete göre de Resulullah Aleyhisselatü Vesselame bir abdest suyu getirilmiş. O da abdest almaya başlayarak önce ellerini üç defa yıkamış, yüzünü üç defa yıkamış, sonra kollarını da üç defa yıkadıktan sonra... Üçer defa mazmaza ve istinşak yapmış. Daha sonra da başını ve kulaklarını mesh etmiştir. Dolayısıyla bu bazı mezheplerde tertip nedir? Farzdır. Mesela Hanbeli fukahası. Belki de size, size verdiğim o sonun cüzün tefsirinde de böyle geçer. Derler ki farzdır tertip. Yani önce el, işte yüz, baş, kollar, ayak falan böyle. o tertip diye giderler. Ancak bu ilim ehli, bu delili getirerek, bu niet weet bin madi niet dedikleri dan sahabenin rivayet ettiği weten hadise dayanarak diyorlar ki, dat je farz olsaydı, dat farz olsaydı ne olurdu? je niet weet dat je niet weet dat je niet weet dat je bunu farz gördükleri için ileride bunların bahsi de gelecek gusulde gusul mesela bir kişi gusul etti arkasından diyorlar ki abdest alması gerekir sünnet olan önce abdest sonra ne var gusul var yalnız burada abdest sünnettir gusul ise zaten vaciptir yani ihtiyaçtan yapılır Bunlar diyorlar ki, he, eğer abdest, önce abdest almış sonra gusül almışsa, gusül yapmışsa bunla ne yapamaz? Namaz. Namaz kılamaz. Niçin? Çünkü diyorlar ki, tertip yoktur. Tertibi terk etmiştir yani abdestteki gibi. Bu şeyden ötürü bunu faz gördükleri için böyle diyorlar. Ancak bu racih olan görüş değil, doğru da değil. E, çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in önce abdest aldığı sonra guslettiği. Hatta hiç abdest almaksızın mesela İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın kitaplarında da mevcut bazı sünenlerde. Hiç abdest almaksızın bile ey ne yapar? Gusledebilir. Yani ağzına, burnuna e, guslün şartlarını yerine getirdikten sonra bunda bir sakınca yok. Ama e, tabii ki en güzel şekliyle yapması her zaman tercih edilendir Yani önce bir abdest alması ondan sonra gusletmesi. Guslünden sonra namaza durulur değil mi hocam? Tabii ki. Sadece gusulle bile namaza durulur. Sadece. Yani öncesi ve sonrasında abdest olmasa bile. Çünkü daha büyük bir temizlik. Evet. Tamam. Burada işte bakın az önce ifade ettiğim hadiste bu da Ebu Davud'da geçen hadis ee, burada inşallah görünüyor ki bu tertip sünnettir. Yani biz tertibe uyarsak ne olur? Sünnet sevabı alırız. Tertibe uymak gerekir ancak uyulmadığı takdirde niye bunu söylüyorum yıkadınız mesela yüzünüzü geçtiniz mesela diyelim ki başınızı mesheddiniz aklınıza geldi ki ağzınıza burununuza su vermemişsiniz e şimdi bu onu farz görenlere göre baştan başlamanız gerekir sünnet görenlere göre ne yapacaksınız o an ağzınıza burununuza su verirsiniz anladınız mı Yani o tertipte kaçırdığın bir şey varsa attık hemen onu o an yerine getirirsin. Zaman meselesi var mı hocam? E zaman daha önce o derslerde geçti. O derslerde biz sahat şartlarını sayarken ne demiştik? Allah Resulü ve Vesselam'den bir hadis peş getirmiştik. Peş evet peş peşe yıkamak demiştik. Yani peş peşe hani şimdi yıkadı Yaradan yarım saat sonra ayak geldi olmaz yani. Allah Resulü ve Vesselam birinin ayağında bir dirhem büyüklüğünde kuruluk görüyor namaz kılanacak. Ona diyor ki git abdestini al ve tekrar namazını kıl. Ona abdestini aldırıyor o kuruluktan, kuruluktan ötürü. Dolayısıyla muvalat diye bunu izah etmiştik ve abdestin nedir? Sahat şartlarındaydı. Yani olmazsa olmazlardandı. Taharet de bunun içerisinde mi? Taharet. Yok şu an. Taharet ayrı bir şey. O necasetten taharettir. Abdest vudu ayrı bir şeydir. Taharetini dün gece yaptın örnek dün gece İhtiyacın olmamışsa, bir şey yoksa söz konusu değil. Peki, dışında kısa bir soru sorabilir muyum acaba? Mesela çok affedersiz gaz bırakma ihtiyacı yok. Gazdan mu? ötürü helaya gitmeye gerek yoktur. Taharet yapmaya gerek yok mu? Acaba? Yoktur. Ancak abdest gitmiştir. Abdest alınır ancak kişi taharet yapmak zorunda değildir. Tamam Tamam, böyle, böyle böyle Şimdi bırakın ya, onları neyse ne öğrettilerse böyle, böyle, e, e, çok şeyi böyle öğretmediler kardeş <gülüyor> bizim abi. anlattığımız gibi değil gaz adı üzerinde affedersin gazdır yani maddi bir şeyi yok ancak e, onun yani e, bundan ötürü dersin başında ha neyse bu da bu sonra gelecek önümüzdeki derste bu konu var bu konu bununla ilgili hadisleri. Abdesti bozan halleri işleyeceğiz. Abdesti bozan haller içerisinde zikredeceğiz bu konuyu o zaman konuşalım olur mu? İnşallah evet. Şimdi abdestten sonra ne yapmak arkadaşlar bir de dua etmek. Dua etmek. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor: Sizden herhangi bir kimse abdest alır, abdest azalarını iyice yıkar, sonra da Eishadu en la ilahe illallah vahdehu la shereike leh. Ve an enne abduhu ve rasuluhu. Derse, yani anlamı, şehadet ederim ki Allah'tan başka hak, ilah yoktur. O bir ve tektir, ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed aleyhisselatü vesselam onun kulu ve rasulüdür. Diyecek olursa, ona mutlaka cennetin sekiz kapısı açılır. Ve ona denir ki, Hangi kapıdan dilersen oradan gir. Hasan hocam bazı alimler Evet, Husnul Muslime dağıtıyorsunuz bu ezberleniyor. Geldi hocam işte. biliyorum o yüzden diyorum dağıtıyorsunuz. Hocam bazı alimler böyle e, küçük icraatlar karşılığında büyük şeyler vaat ediliyorsa o sahit değildir diye görüşleri var da. Olur böyle şey. Bir, o, Şimdi o, o o ne demektir yani? Bazı... Allah diyor ya işte alimler demeyeyim de şu kadar dua ederseniz şu olur, şu gün şunu yaparsanız. Sayı veriyorlar, sayı veriyorlar. O sayılarla alakalıdır. Sayı Ancak burada sahih olduğu, sabit olan, ee, bakayım artık gerçekten görmüyorum. Yani Müslüm'de, sahih Müslim'de geçiyor bir kere bu hadisi yani ittifak edilmiş Anladım, üzerinde. Bununla beraber o tabii Başka ki o 1000 bir, bir defa şimdi ben onu tamamını tamamını söyleyeceğim. Konuyla ilgili konuyla ilgili bütün şeyleri söyleyeyim ondan sonra. Şimdi e, Evet, Tirmiz'de de geçiyor hadis ve yine Allahumme ec'alni minet tevvabin ve ec'alni minel mutetahirin derse Yani ey Rabbim beni çokça tövbe edenlerden, çokça temizlenenlerden kıl derse eee Ebu Said Radıran'dan gelen rivayete göre esas etmesem şöyle buyurmuştur. Her kim abdest alır, Subhaneke, Allahumma bihamdik, eşhedü la ilahe illa ent, estagfiruke ve etûbu ileyke derse o beyaz bir sayfaya yazılır. Sonra üzer üzeri mühürlenir. Ve kıyamet gününe kadar bu mühür mühürde bir daha sökülmez. Yani bu sözü senin söylediğin ey o mühürlenir ve bir daha da... Yani, he, he, kim derse ki az önce söylediğim duayı onu da ben tekrar edeceğim birazdan. Anlamı şudur. Allah'ım seni her türlü eksiklikten tenzih ederim. Sana hamd ederim. Şehadet ederim ki senden başka hak ilah yoktur. Senden mağfiret diler ve sana tövbe ederim derse o beyaz bir sayfaya yazılır. Sonra üzeri mühürlenir ve kıyamet gününe kadar bu mühürde bir daha sökülmez. Yani ey tescillendi ki sen bunu ikrar ettin yani bu senin karşına çıkacak. Senin amelin olarak. Heh. Heh. Şimdi. Eee. Evet burada bir not var. Dikkat ediniz. Abdeste başlarken neyle başlıyorduk? Bismillah. Bismillah. Bu kadar. Abdestin içerisinde sahih dua edileceğine dair sahih bir tane rivayet yok. Ne zaman var bir de? Abdestten sonra. Dolayısıyla kim güzelce abdest alır? Kim güzelce abdest alır? Gereğini yerine getirir? Tamam mı? ...abdesti bitirdikten sonra der ki... ...eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh... ...ve eşhedü abduhu wa rasuluh... ...allahumme c'alni minettevvabine ve c'alni minel mutetahkirin... ...ve c'alni min ibadikes salihin... ...bu da var bir yerde bir ziade... allahumma bihamdik... ...eşhedü en la ilahe illa en... Estağfiruk ve etûbü ileyk. Bakın 3 tanesini birleştirdik. Hepsi hepsi için birer müjde var. Ve bununla beraber Allah in ve celle ayette ne buyuruyor? Allah çok çokça temizlenenleri ve tövbe edenleri sever. Dolayısıyla her abdestten sonra kim bunu yaparsa da bu abdestte çok mühim şeyler var. Hadislerde diyor ki kim güzel abdest alırsa önce abdesti güzel alacağız geçen hafta bunu izah ettik abdest şuuruyla açtığımız suya kadar yani israf etmeyelim anlamında abdest şuuruyla ibadet şuuruyla hareket edeceğiz abdest bittikten sonra bu duaları yapacağız ve bundan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor şimdi o geliyor Abdestten sonra iki rekat namaz kılmak. Bunları önemsememiz gerekir. Osman radıyallahu anh etrafındakilere Resulullah aleyhisselatü vesselam'in abdest alış şeklini öğrettikten sonra şunları söylüyor. Ben Resulullah aleyhisselatü vesselam'in bu abdestim gibi bir abdest aldığını gördüm. Arkasından da onun şöyle buyurduğunu nakletti. Kim benim için, kim benim bu abdestim gibi abdest alır? sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve içinden namazın dışında bir şeyler geçirmeyecek olursa Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar. Yani burada kastedilen edilen ey küçük günahlar büyük günahlar zaten tövbe gerekiyor. Biz bütün günahlardan tövbe istiğfar ediyoruz. Burada bu hadis Müslim'de geçiyor Buhari'de geçiyor Ebu Davud'da geçiyor Nesa'ide geçiyor. Sahih bir hadis. Ey Osman radiyallahu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle abdest aldı. Önce abdesti gösteriyor. Ondan sonra diyor ki kim de ondan sonra iki rekat namaz kılarsa iki rekat namaz kılarsa Allah ve kalbinden bir şey geçirmeyecek. Yani abdestten sonra kimseyle konuşmayacak ve kalbinden de böyle dünyalık işler, şeyler düşünmeyecek. Direkt Namaza gidecek. Yani iki rekat abdest namazı kılmaya gidecek. Anladınız? O zaman Allah onun geçmiş günahlarını affeder. Ve siz bundan çok faydalanmaya çalışın. Çünkü her abdeste bu fırsat var. Ve bu abdestten sonra iki rekat birazdan göstereceğim delille 7.24 kılınabilir. Yani gece gündüz kerahet vakti bile söz konusu olmaksızın kılınabilir. Niçin? Want Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ediyor. Rasulullah aleyhisselatü vesselam fecir namazında Bilal radıyallahu anhalt dedi ki ey Bilal senin dedi Allah'ın rızasını gözeterek yaptığın bir amelin var mı? Bilal dedi ki Ey Allah'ın rasulü dedi yaptığım çok bir şey yok aleyhisselatü vesselam. Ancak dedi ben gece olsun gündüz olsun. Ne zaman abdest aldıysam mutlaka arkasından iki rekat namaz kıldım. Yani aleyhisselatü vesselam hani demin dedi ya geçmiş günahlarını bağışlar. Demek ki Bilal radiyallahu bunu öğrendi. Ne yaptı? Hemen hassasiyet gösterdi ve bu bu e, her abdestten sonra iki rekat kıldı. Rasulü vesselam dedi ki ey Bilal sen dedi ne yapıyorsun ki dedi. Yaptığın bir şey var mı dedi ki ben gece olsun gündüz olsun. Her abdest aldığımda mutlaka arkasından iki rekat kıldım. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki işte bundandır dedi. Ben dedi seni dün gece rüyamda ikem ki biliyorsunuz Resul Aleyhisselatü Vesselam'in rüyaları Sadık. haktır. Yani hakkı ortaya koyuyor yani. Ee, yani onda yalan bir şey yoktur, sadıktır. Dedi ki ben dün gece seni ayak seslerin benim önümde olduğu halde cennette gördüm rüyamda. İşte dedi senin bu amelinden ötürüdür bu dedi. Düşünebiliyor musunuz? Yani geçmiş günahlarının bağışlanması bir müjdedir. Bir de Allah'ın rızasını gözetip bunda devam ettiği için aleyhisselatü vesselam diyor benim önümde senin ayak seslerin vardı diyor. Ben seni cennette gördüm diyor. Yani bu onu cennetle müjdelemektir biliyor musunuz? Çünkü aleyhisselatü vesselamın rüyası vahidir. Bu sebeple Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi abdest almaya geldik. Son olarak Bismillah dedik değil mi arkadaşlar? Oturduk. Şöyle üç defa elimizi yıkadık. Veya su aldık her neyse. Üç defa yıkadık. Ağzımıza üç defa burnumuza üç defa. Ağzımıza verdik. Mazmaza yaparız değil mi? E, mazmaza yaparız. Ee, burnumuza verdik sor elimizle ne yaparız? istinşak yaparız. Orucuz evet kim cevap verecek? Orucuz ha, şey, mazmaza ve istinşak yapamam, Ey. Yapayım, sadece yapayım, evet istinşak derin çekmek demek mazmaza yine abartılık çalkalamak demek az az alırız ama terk etmeyiz. Birer defa verdik mi nedir? Farz. Farz. farzdır. İki ve üç sünnet, sünnet. Ee, ağzımıza ve burnumuza beraber su versek Sünnet. sünnettir tamam mı bakın abdest alıyorum ha şu an dikkat edin yani bunu öğrenin diye söylüyorum sonra avucumuza su koyduk yüzümüzü yıkadık bu bir yıkamayla şöyle suyun işte bu saç bitiminden ey yüz denilen kısım bu burayı biz ilk bir yıkamada ne oldu arkadaşlar farzı yerine getirdik. Allah'ın emrettiği Maide suresinde emrettiği o emir yerine geldi. İki ve üç nedir? Sunnettir. Sonra bir avuç alıp sakalı hilallamak nedir? Hayır. Evet. Dikkat edin biz onu farzlarda saymıştık. Değil mi? Bir avuç suyla. Niçin? Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hekese emarani rabbi. Benim Rabbim böyle yapmamı emretti. Sakalını hilallarken. Hani kimisi diyor sakal gürse sünnettir, sakal seyrekse farzdır ama bu detaya girmeye gerek yok. Hiç yok Allah nasıl hesabı? Yani çıkmıyorsa ayrı bir şey ama kesiyorsa o ayrı bir mesele. Günahkardır yani. Yüzü yıkadık ondan sonra sak elimizi ek kolumuzu ey dirseklere kadar ama dirseği şöyle geçip. Çünkü niye burada bir kuruluk bırakmamak için tamam mı? Yani bazı mezhepler bunu parmakla şey yapıyorlar, dört parmak, iki parmak gibi. Ancak dirsek bitimi buradadır. Dirseğe kadar sağı yıkadık üç defa, solu yıkadık üç defa. Yani suyu aldık böyle yıkıyoruz tamam mı? Ondan sonra parmak aralarını ne yapıyoruz? Hilallıyoruz. <gülüyor> bu neydi? İlerlemek. Evet. Neydi bu? Ha, evet, biz bunu fazlarda saymıştık. Evet. Dikkat ediniz. Çünkü. Desteklerden sonra mı acaba? Efendim. Desteklerden sonra mı? Yollar. Evet. Şimdi şeyden sonra evet, bu eller tekrar burada hilallenir. El ve ayak parmaklarını hilal su girmesini sağla. Oruçlu olma hali ise e, müstesna iyice istinşak yapıyor. Hayset vesala. El ve ayak parmaklarını hilalle diyor. Şimdi burada bu hilallemeyi yaptıktan sonra ne yapıyoruz? su alıyoruz avucumuza şöyle. Bu sefer başımızı önden başlayıp ey saç bitimine kadar götürüp tekrar öne getiriyoruz. Burada ne yaptık? Bu vacip de bu farz da yerine geldi. Tamam mı? Sonra şu parmakla kulaklarımızı şu şekilde mes mes ediyoruz. Niçin? Aleyhissatü vesselam diyor el udunani minar ras. Çünkü ki kulakta baştandır. Eğer ihtiyaç duyduysak başı meshettikten sonra tekrar su alınmasında bir beis yoktur diyor İmam Elvanî Rahimahullah. Yani ihtiyaç duyarsa su almak sünnet değildir diyor ancak ihtiyaç varsa duyarsa alır diyor. He yani hani çünkü başı meshettiği zaman aynı suyla kulağın meshedilme meselesi konuşuluyor. Burada su alır mı almaz mı? İhtiyaç duyarsa alır. Ancak sünnet değildir. İhtiyaç duymazsa almaz diyor. Burada bu şekilde bunu da e, mes ettikten sonra ne olur? Bu vacipler de değil mi? Yerine gelmiş olur. Ondan sonra ne yapar? Sağ ayağını başlar yıkamaya ey serçe parmağıyla imkan varsa serçe parmağı. Çünkü serçe parmağı kullanmak burada sünnet. Ancak parmakları hilallemek nedir? Farzdır. Yani parmak sünnet. serçeği kullanmak sünnet. Bunu terk ederse bir beis yok. Belki bununla Mukavemet yapamaz yani böyle şey yapamaz. E diğer parmağıyla yapar. Onda bir şey yok. Ancak hilallemesi gerekir. Yani aldım böyle üstten yıkadım değil. Yani bu su buraları görecek. Çünkü aleyhissalatü vesselam e, hem o e, bir dirhem kuruluğu kadar olan kişiyi aleyhissalatü vesselam namazdan onu aldı. Dedi ki sen abdest al tekrar kur. Bir de demin aleyhissalatü vesselam dedi ki parmak aralarını hilalle ve fazlar arasına saydık. Ne yapacak işte şu aşık kemiğine kadar yani şu topuklar. Böyle yıkanacak. Sonra ne yapacak? Sol aynı şekilde yıkanacak kulluk şuuruyla. Ondan sonra bütün bunları yaparken hiçbir dua yapmayacak. Sadece başta besmele söyledi. Abdest bittikten sonra kıbleye dönüp şehadet parmağını getirip bir şey söylemeyecek. Bunlar yok. Ne, ne diyecek? Eşhedü en la ilahe illallahü vehdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allahumma jglni min al-tawabin wa jglni min al-muttaahirin. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa Ant. Astaghfiruk wa atubu ilayk. Arqadasharbu sunuqudun. Subhanak Allahumma bihamdik. Aan de man daar. O turmların kafaretidir. Yani biz burdan kalktığımızda, Ali s.a.d. der kim bir o yerde oturur. Oradan kalktığı zaman bunu okusun. Bakın dikkat edin hem bu abdestten sonra okunabiliyor hem de buradan kalkarken şimdi. Burada bir hata varsa, bir kusur işlemişse kişi ona kefaret olarak diyor ki: "Subhanak Allahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk." Dolayısıyla bunları arkadaşlar Allah rızası için ezberleyin. Vallahi bunlar Evet, bunlar sizin Allah katınızdaki derecenizi yükseltir. Sadece Allah rızasını gözeterek bunları yerine getirin. Arkadaşlar şimdi olmayanlara hasb-ı Müslim verecek. Zaten orada görürsünüz içindekiler bahsinde. abdestin, abdestten önce yapılan dua, abdestten sonra yapılan dua diye ayrılmış orada. Onları ezberleyin. Aslında Yusuf kardeşe arada haftaya ezber yani sormak lazım. Ezber verince sayı yarıya düşüyor. Böyle bir şey olmasın. Herkes ezberlemeye gayret etsin. Ezberlemediyse de gelsin ki ezberlemesi onun abdestine, onun kulluğuna bir şeyler katacak ve Allah'tan bunun mükafatını alacak. Evet, tabii tabii. Sonra diğer dualar da ezberlenecek. Arkadaşlar burada noktalıyorum. İnşallah önümüzdeki hafta abdesti bozan halleri konuşacağız. Bunun içerisinde birçok mevzu var. Yani kan meselesi, kadına dokunma veya kadın erkek abdesti bozulur mu? Bütün bunları inşallah delilleriyle göreceğiz. Ve hezevallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala el-i Muhammed subhaneke Allahümme bi hamdik eşhedü en la ilahe illa ent istagfiruke ve etubu ileyhik.